Bölüm 189. Mescitlere girmenin fazileti. Mescitlere gitmenin fazileti. Hadis 1053. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kimse namaz için camiye gidip gelirse Allah, onun her geliş ve gidişinde, onun için cennette bir sofra hazırlar. Hadis 1054 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Bir kimse, evinde güzelce temizlenir, abdest alır, ve Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını silip yok eder, bir diğeri de derecesini yükseltir. Hadis 1055. Ubey İbni Kab Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ensar'dan bir adam vardı. Evi mescide, ondan daha uzak bir kişi bilmiyorum. Buna rağmen, hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Kendisine, keşke karanlık ve aşırı sıcak günlerde binebileceğin bir eşek satın alsan, denildi. Adam da, evimin mescide yakın oluşu beni sevindirmez. Ben, mescide gidişimde ve aileme geri gelip giderken, attığım her adıma, sevap yazılmasını istiyorum deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah bütün bunların hepsinin sevabını senin için bir araya topladı buyurdu. Hadis 1056. Cabir Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Mescidin çevresindeki arsalar boş kalmıştı. Beni Selim'e mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istediler. Bu arzu, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca, onlara, Bana gelen bilgiye göre, mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istiyormuşsunuz. Öyle mi? Buyurdular. Onlar da, Evet ey Allah'ın Rasûlü, böyle arzu etmiştik dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine iki defa, Ey Selime oğulları yurtlarınızdan ayrılmayınız ki adımlarınıza sevap yazılsın buyurdular onlar da artık yerlerimizden göçmek bizi sevindirmeyecektir dediler hadis 1057 Ebu Musa'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Muhakkak ki, insanların namazdan dolayı sevabı en büyük olanı, uzak mesafeden camiye gelmek için en fazla yürüyenleridir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Hadis 1058 Büreyde'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura, aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Hadis 1059. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size, Allah'ın kendisiyle günahlarınızı sileceği ve derecelerinizi yükselteceği hayırlara haber vereyim mi? buyurdular. Ashab da, evet ya Rasûlallah dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bütün güçlüklere rağmen, abdesti güzelce almak, mescitlere doğru çok adım atmak ve bir namazı kıldıktan sonra, öteki namazı beklemek ve iki defa, işte bağlanmanız gereken, rabet etmeniz gereken şeyler bunlardır, deyip buyurdular. Zor şartlarda bile olsa, aşırı soğuk veya sıcak havalarda, Soğuk veya sıcak suyla, abdesti güzelce almak, mescitlere giderken adımları çoğaltmak. Çünkü camiye gidişlerimizde, attığımız her adımlarımız için, bir sevap kazanıyor ve bir günahımız da siliniyor. Bir namazı kıldıktan sonra, öteki namazı büyük bir arzu ile beklemek ve iki defa, işte bağlanmanız gereken, rağbet etmeniz gereken şeyler bunlardır buyurdular hadis 1060 Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Mescitlerde cemaatle namaz kılmayı alışkanlık haline getiren bir kimseyi gördüğünüz zaman onun gerçekten iman sahibi olduğuna şahitlik ediniz. Allah şöyle buyurur. Allah'ın mescitlerini ancak, Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar şenlendirir ve onarırlar. İşte onlar, doğru yolu bulanlardan olabilirler. 9. Tövbe 18.